Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah hepinizden razı olsun. Ee, bize böylece telefonla konuşma imkanlarını, fırsatlarını lütfeder Allah'a ancak senalar olsun. Dünyanın neresinde olsak e, böylece sizlerle buluşmak, görüşmek, e, konuşmak nasip oluyor. E, bu sefer size bu cuma vaazımı konuşmamı Medine'nin Medine'den yapıyorum. E, ne kem keremeden dün geldik buraya ulaştık. Elhamdülillah. Burada latif bir böyle yaz başlangıcı havası gibi bahardan sonraki yaz günleri gibi serin bir serince bir sıcaklık var. Efendim güneşli güzel bir yer. Dünyanın en güzel yerleri tabii. Dünyanın kainatın en güzel yerleri. Elhamdülillah. E, konuşmamızı buradan yapıyoruz. Hava güzel, güneşli. E, Avrupa'dan Mekke'yi mükerremeye gelmiştik Frankfurt'tan Efendim, orada artık kış bastırma havalar soğumaya başlamıştı bazı yerlerinde kar yağma ve sıfır altına inme durumu olmuştu burası elhamdülillah güzel Almanya'da çok Müslüman kardeşlerimiz vardı orada böyle yalnızlık ve gurbet duyguları olmuyor çünkü Türkiye'nin bir kasabasında gibi her yerde efendim Cuma namazı kılmanın yerler filan var. Fakat bu bunu Kemikeremeye ve Medine Münevvere'ye gelince, burası daha başka. Türkiye'nin artık 71. 72. Efendim bir e, e, vilayeti gibi. E, her an sağınıza solunuza baktığınız zaman sevdiğiniz muhabbet duyduğunuz bir kardeşinizle, bir e, ihvanınızla, efendim dostunuzla karşılaşabiliyorsunuz. Ümre mevsimi olduğu için. Buraya gelmiş olan kardeşlerimiz çok. Ee, fevkalade güzel oluyor. Ee, bizim aileden de babam ve abimler e, valide hanım ve yeğenler, beyleri geldikleri için yani aile toplantısı gibi olmuştu. Elhamdülillah buraları çok güzel. Bu fani dünyanın efendim ölümlü göçümlü dünyanın efendim, en güzel e, yaşanacak ibadet edilecek en güzel yeri. Her zaman e, beni okuduğum zaman Yüce bir e, ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde "Efehasittum enne me khalaqnakum ve la Bu bir e, soru e, cümlesi ama çok müthiş bir soru, insan dehşet düşüren bir soru. Efehasittin? Yani siz sandınız mı ki enema kullakla toplum biz sizi boş yere yarattık. Anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. Ve enekum ileyne ala turcaun ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani e, kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız. orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey inançsızlar? Ey insanlar, ey henüz imanın e, zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış kafirler, cahiller. Biz sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil. manasına efendim bir ayetik yeme. Evet, aziz ve sevgili e, kardeşlerim, bu hayatın içindeki olayların çeşitliliği bizi ne kadar oyalasa da, efendim meşguliyetler bizi ne kadar aldatsa da, keyifler, zevkler, eğlenceler bizi ne kadar uzaklaştırsa da, hayatın en mühim gerçeklerinden birisi bu. Bu dünya hayatı fani. Ve muhakkak herkes burayı bırakacak ve ahirete gidecek ve insanoğlu adet yaratılmamıştır, boş yere yaratılmamıştır. Yaratılışın gayesi, hikmeti vardır ve e, sorumluluğu vardır, mükellefiyeti vardır insanoğlunun. Efendim e, kendisine bu hayatında e, yaptığı işlerin hesabını verme zamanı vardır, yeri vardır, mahkeme-i kübra vardır. Allah Teala Hazretleri insanları yaptıklarından dolayı e, ahirette hesaba çekecek. Yaptıkları iyi veya kötü şeyleri efendim hesaba çekecek. Maliki yevmi değil Mükafatların, cezaların, karşılıkların verildiği günün sahibi Allah Teala Hazretleri alemlerin Rabbi. Hepimiz onun huzuruna varacağız ve bu dünya hayatında yaptıklarımızdan dolayı hesap vereceğiz. Defterler evet. açılacak. Kayıtlar ortaya dökülecek, şahitler getirilecek. Mahkeme-i Kübra'da insanlar bu dünyada yaptıkları iyi şeylerin e, zerre kadar bile olsa, küçük bile olsa, az bile olsa mükafatını görecekler. Yaptıkları kötülüklerinde cezasını çekecekler. İnsanlar bu gerçekleri göremiyor. Bir bakıma insanlar uykuda. E, ennasu, niyamun insanlar uykudadırlar, uyumaktadırlar. Ve idamatün tebahu Ölünce gözleri açılacak. O zaman anlayacaklar. Yani ölünce biz her şey bitecek diye düşünür bazı kimseler. Biz toprak olacağız diye düşünürler. Ama ölünce gözleri açılacak. Yani şu anda uykudalar. Uyur gezer gibi. Gözleri açık etrafa bakıyor gibi görünüyorlar ama uykudalar. Öldükleri zaman anlaşılacak. Ne olacak o zaman? İkinci bir ayet-i kerime var. Yine müthiş bir ayet-i kerime. Yine hiç gönlümüzden bilinmesi gereken bir mana. Her zaman bunu düşünmeliyiz. Her hareketimizi bunlara göre yapmalıyız. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Hatta iza jā'a ahaduhumul e maut, kâle rabbir cahil, imansız hayatını zayi etmiş, boşuna harcamış, imtihanı kaybetmiş, iyi değerlendirememiş bir insana onlardan birisine ölüm geldiği zaman o zaman ne yapar? uyanır kale rabbecün ya rabbi beni bu ölüm anından geriye döndür ahiret alemine geçirme dünya hayatına geriye döndür lali ameli salihan kıma geride bıraktığım o alemde inşallah beni beni oraya tekrar geri döndürürsen efendim eee salih ameller işlerim iyi işler yaparım inşallah der kella asla Allahu teala azzetleri ...onun böyle demesi ihtimalini reddediyor. Yani böyle diyen bir insanın arzusunun kabul edilme ihtimali olmadığını beyan ediyor. Yani ölüm geldiği zaman şehir olmaz. Ölümden sonra da geriye dönüşü olmayan ahiret hayatı başlıyor. İnne ha kelimetin hıvaka O bir boş sözdür ki işte o onu söylüyor. Döndür yarat bir dünyaya diye söylüyor ama... Remvera imbarcahın ilayemi uvasın başu badermel oluncaya kadar yani bütün kainatta ölmüş olan insanlar kıyamet koptuktan sonra vel başu badermelte hakun ölümden sonra dirilmek ha, hak ya işte o zaman dirilinceye kadar artık aralarda bir berzah vardır, geçilemez bir mania bir set vardır. O bu lafı söyler ama o sözün kıymeti yoktur. Evet hatta başka bir ayeti gelmede allah Teala Hazretleri böyle diyen insanların e, durumunu bildiriyor bize, buyuruyor ki yani eğer dünyaya tekrar dönse yine bildiğini okur, yine eski hayatı gibi yaşar. Yine gafil, yine cahil, yine zalim, yine kafir, yine müşrik, yine münafık, yine efendim e, keyfinde, zevkinde, yine nefsin, şeytanın esiri. Efendim kara sevda yeler bir servi bir fay gönül dediği gibi efendim şey Osmanlı şairinin efendim böyle boş arzular hayallerim peşinde efendim gene ömrü zayi eder. Yani değişmez durum. Neden? Çünkü bu bu sırrın efendim çözümü İslam'da. Bu kapının açılmasının anahtarı imanda. İnsan iman ettiği zaman ancak bu meseleyi çözebilir imanına göre yaşadığı zaman pişman olmayan bir ömür geçirir ve mümin-i olarak amel-i salih işleyerek ömür geçirdiği zaman o zaman ahireti ister. Mevlana Celaleti'nin Rumi Hazretleri gibi düğününü, efendim ölümü görür, ölümünü düğün gibi görür. Şebi Arus der, ah hiç olmasa bugünce Rabbime kavuşsam diye ölmeyi her gece temenni eder, ölsem de Rabbime kavuşsam diye. Sarı toprağa bir bir bahçesine girer, girer, efendim, aslanlar gibi düşmanın üstüne atılır. Bu işte müminin şanı, imanın insanın, ihlaslı insanın hali. Aziz ve sevgili kardeşlerim, e, tabi e, bize Allahu Teala Hazretleri bu dar dünyada e, ne emrediyor? Kulluk emrediyor. Kulluk nedir? Allah'a ibadet ve kulluk etmek nedir? Allah'ın emirlerini tutmaktır. Çok kolay bir e, i̇ş Çok basit bir e, mesele Herkesin anlayabileceği Çobanın, işçinin, cahilin, Yaşlının, gencin, kadının Erkeğin, köylünün, şehirlinin Anlayacağı bir şey Allah'a itaat etmek Allah'a isyan etmemek Tabi itaat etmek için Allah'ın emirlerini Ahkamını bilmek lazım Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor Dini mübini İslam Bizden neyi istiyor Hayata nasıl geçirmeliyiz Nasıl hareket etmeliyiz? Efendim, hayattaki tehlikeler nelerdir? Bu hayatta başarısız olmanın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve din, İslam dini bu başarısızlığın sebeplerini de söylüyor. Aldanmanın sebeplerini de söylüyor. İnsanı nelerin aldattığını beyan ediyor. Hayatı dünya insanı aldatır. Keyifler, zevkler, eğlenceler, devsinolar, pavyonlar, kumarhaneler, sahiller, efendim, paralar, fundalar, Bankalardaki hesaplar birikmiş efendim servetler, köşkler, saraylar, havuzlar, bahçeler, meyveler, salkım salkım efendim işte bunlar insanları aldatır, dünya aldatır, dünyanın kendisi aldatıcı. Çünkü dünyaya baktığı zaman, sevdiği zaman efendim ee, takılır gönlü ona, onunla oyalanır. Hocamız rahmetullahi Allah teala Şerif Efendi Hazretlerinin çok söylediği bir söz vardı. Ben dedim ki bir yerde çok güzel manzaralı bir arsa varmış. Ee, şöyle gözümün içine bakmıştı. O zaman e, şöyle bir mısra söylemişti hocamız rahmetullahi aleyh. Fani dünya hoştur ama halkı def olmasa. Yani bu fani dünya hoştur ama e, arkasında bir de ölüm var. Ölümden sonra da bir de mahkeme-i kübra var. Öyle olmasa o zaman şeyler e, kafirler gibi, imansızlar gibi, inançsızlar gibi, gayrimüslimler gibi o zaman... ...acaba Hawaii Adası'na mı gitse... O, ...yoksa Florida sahiplerine mi gitse... ...Miami'de mi tatil geçirse... ...NİF'te efendim... Mi ...şey yapsa... Efendim ...kış sporları mı yapsa... E, ...yazın denizde kayak mı yapsa diye... ...keyfine bakacak ama... ...hani dünya hoştur ama... E, ...arkası ölüm, ölümden sonra da hesap... ...mahkeme-i ...insanı terleten... E, ...ve hiçbir noktası... ...boş bir imtihan... Hayatını nasıl geçirdin? Gençliğini nasıl geçirdin? Saatlerini nasıl geçirdin? Paranı nereden kazandın? Nereye harcadın? Bunlar çok önemli. Dünyanın en güzel yeri hocam size göre neresi? Çok geldiniz diye soracak olursanız en güzel yeri haremiymiş. Şerifey, Mekke'mi derne, ve Medine'yi Minerve efendim dünyanın en güzel yeri. Çünkü burada hakikaten ibadetlerin efendim tatlı tatlı ve çok yoğun bir duygusal birikim içinde yapılması mümkün oluyor. Şahane oluyor. Onun için Allahu Teala Hazretleri bizi bu harem şerifeinden ayırmasın. En güzel yer, en güzel tatil başka yazılarımda da yazdığım gibi buraları bir insana serbest olarak sorulsun. Sana imkan veriyoruz. Efendim dünyanın neresinde oturmak istersin? Yani dağ, dağ başlarını mı istersin? Orman kenarlarını mı istersin? Efendim, nehir e, mi geçsin arazinden yoksa e, adada mı olmak istersin hangi manzaralı yeri istersin derse Mekke'yi müteremeyi arzu ederiz Medine'yi münevereyi arzu ederiz demesi lazım insanın Allah razı olsun bir kardeşimiz benim ilahiyattan mezun bir talebem burada şimdi hoca efendim o da bir mürüvvet oluyor insan için talebesinin hoca olduğunu görmek e, lütfetti bize yardım etti e, delalet etti kılavuzluk ehledi Mekke mübarede, Peygamberimiz Şanımızın doğduğu evde, doğduğu odayı ziyaret etmek nasip oldu. Oraya herkesi almıyorlar. O odaya girdik. Allah herkese nasip etsin. Ziyaret edildik. Efendimiz işte orada dünyaya gelmişler ve Allahu Teala Hazretlerinin emirlerini insanlara bildirmek için çöpülmüşler, insanları kurtarmak için çalışmışlar, imana davet etmişler, küfre Efendim e, saplanmamalarını, onun felaket olduğunu beyan etmişler. Efendim putları kırmalarını söylemişler. Tabii biz onlara tarih kitaplarından okuyunca diyoruz ki yani bu Araplar işte o devirde, cahiliye devirde putlar yapmışlar, Tapıyorlarmış, Vah vah Ne kadar itidayi bir zihniyet bilen diyoruz. Dünyanın başka yerlerinde biliyoruz. Efendim Hindistan'da çeşit çeşit putlar, Çin'de putlar, Afrika'da putlar, Mısır'da putlar, Efendim e, Batı'da putlar. Ama insanoğlu 20. yüzyılda da içinde ve gözünün önünde bir takım manevi putlar olduğunu göremiyor maalesef. Eskiyi ayıplıyor ama kendisi de ayıpladığı durumun içinde. Mesela dünya bir put, kimisi dünyaya tapıyor. Belki makam bir put, mevgiye makama tapıyor. Kimisi paraya tapıyor efendim. Yani o ayaklar altına aldığı, evliya Allah'ın taptığımız ayağın altında dediği. Para, pul, altın, gümüş, efendim kazanç, gelir... Kimisi ona tapıyor, kimisi alkışı seviyor. Kimisi efendim nefsinin esiri veyahut kulu. Yani nefsine tapıyor. Kimisi şeytanın esiri ve kulu. Yani şeytanın karşısında el pçe divan durmuş. O melun şeytan kuyruklu boynuzlu efendim şeytan emrediyor. Emrettiğini anında yapıyor. Bir dediğini hiç etmiyor. Allah efendim şeytanın şerrinden herkesi korusun. Efendim temenni ediyoruz ki herkes cennete girsin, dünyada hiç kimse cehenneme düşmesin. Ama e, insanların içinde cennete girecekler bir e, siyah efendim sığır derisi üzerindeki tek beyaz bir kıl kadar az. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanların bir kısmının, büyük bir kısmının kahir bir ekseriyetinin çok büyük bir çoğunluğunun gerçekleri göremediğini gösteriyor. Yani bu kadar akıllıyız diyor insanlar, bu kadar alet yapıyor dünyada bu kadar kendisine e, refah sağlıyor. Efendim rahat yaşam sağlıyor. cezalara götlere efendim cihazlar gönderiyor. Denizlerin dibine dalıyor. Mağaraların içine giriyor. Yerin altını kazıyor. Efendim servetleri çıkartıyor. Kıymetli efendim madenleri, maddeleri, taşları çıkartıyor. Ama bu kadar akıllı insan Rabb'ını bulamıyor ve Rabb'ına kulluk edemiyor ve ahiretini mahvediyor. Çok büyük bir yanlışlık. Mümin olanları tebrik ediyorum. Tebrik ederim ki gerçeği görmüşler. Elhamdülillah iman yolunda yürüyorlar Müslüman olanları. Tabi mümin olan deyince imanı da böyle umumi manasıyla inanmak. Ben inanıyorum ki şu şöyle. İnanmanın da doğru olması lazım. Yanlış bir şeye inanıyorsa efendim kıymeti yok. Efendim 72 millet dahi evin yüzün yumaz değil. Yani e, İslam'dan başka bir sürü batıl e, gruplar var, insanlar var. Onlar da ...ellerini yüzlerini yıkıyorlar, duş alıyorlar... ...efendim şampuanlar kullanıyorlar... ...vücutlarını, saçlarını... ...efendim tertemiz yı yıkıyorlar... ...artık bu asırın... E, ...çağdaş yaşamın... ...ayrılmaz bir parçası olduğu her gün... ...efendim yıkanmak, giyinmek, donanmak... ...taranmak, kokular, spreyler... ...poltuk altları, kasık araları... ...bilmem saçların... E, ...parlatlığı, efendim... E, ...vücudun güzel kokularla donanması... ...her şeyi yapıyorlar... ...ama allah Teala Hazretleri e, e, gerçekleri görmeyi nasip etsin, doğru imana sahip olmayı nasip etsin. Yani inanç, ben de inanç sahibiyim, ben de Allah'ın varlığına inanıyorum. Adama Müslüman ol diyorsun, Allah'ın emirlerini tut diyorsun, tamam kardeşim diyor, ben de inançlıyım diyor, yetmez. inançlıyım diyor, sanıyor ki inançlı olması yetecek Aldatıcı bazı şeyler de duymuştur çevresinden. Bizim ilerici gazetelerden beni bilmeyip de ibadette kaydarmak isteyen kıvırtıcı adamlar. canım kalbim temiz olduğumu yeter filan diyorlar. Adam diyor ki benim kalbim temiz. Nereden belli? Kalbinin temizliği insanın hareketlerinden, davranışlarından, amaçlarından, hayatta yöneldiği gayelerden belli olacak. Başkasını aldatmak da kalp temiz olur mu? Kalbim temiz diyen insanların hepsini tıkın bir kışlayan, teker teker hayatlarını inceleyin, yaptıkları faaliyetleri... Onu komşuya sorun bakalım, ailesine sorun bakalım kalbi ne kadar temizmiş, efendim niyeti ne kadar temizmiş. Onların hepsi kuru laf. Yani insan mümin olacak, mümini kamil olacak, Müslüman olacak. La ilahe illallah diyecek, Allah'tan gayriye tapmayacak. Allah'tan gayriye tapmamak derken nefse de tapmayacak, şeytana da tapmayacak, dünyaya da tapmayacak, paraya da tapmayacak. Mevkiye, makama da tapmayacak, hakkı söyleyecek. Öyle kardeşlerimiz var ki hakkı söylemek için hayatı zehir oluyor. Hakkı söylemiş, hayatı zehir olmuş ama hakkı söylemekten geri durmamış. Anlı açık. Efendim tarihte de böyle. En zalim kimselerin karşısında hak sözü söylemişler. Hakkı söylemekten, hakkı işlemekten geri durmamak lazım. Zalime dur demek lazım. Mazlumun yardımına koşmak lazım. Efendim Allah'a ibadet sadece namaz demek değildir. İbadetlerin çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. İnsan Allah'a kullu. işte böyle mübarek yerlere geldiği zaman Efendim biraz dünyanın meşgalesinden kendisini çektiği zaman daha iyi anlıyor. İyi oluyor. Yani böyle biraz şehri e, terk edip, işi terk edip uçağa atlayıp böyle bir yere geldiği zaman kardeşlerimiz tabi işi düşünmüyorlar. Telefonlarla iş yerine aramıyorlar. Onlar senetler ne oldu? Alacaklar borçlar ne oldu? demiyorlar. Burada efendim ibadet ediyorlar. Efendim uykularını feda ediyorlar. Gece ibadeti yapıyorlar. Geceleri sabahlara kadar Karemeyn-i Şerif'in efendim e, harıl harıl çalışıyor. Efendim şey yapıyorlar. E, tavaf ediyorlar, zikir ediyorlar, sahih ediyorlar, namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar. Ne zaman gitsen? Efendim ibadete düştün. insanlar var. E, allah Teala Hazretleri e, cümlemizi ibadetinin her çeşidinde Allah'a itaatin her yönünde başarılı eylesin. Her hususta Allah'a itaat etmeyi emrini tutmayın yasaklarından kaçınmayı nasip eylesin. Ee, böyle, tabii, acaba sadece namazdan ibadet, ibaret değildir, ibadetler diyoruz ya, tabii bu bazı namazsız, iyi namazların hoşuna gidiyor, diyorlar ki, tamam, ibadet sadece namazdan ibadet değil, ibaret değildir, tamam, o zaman kendisine bir pay çıkartıyor, dikleniyor, oturduğu yerden doğruluyor. Tamam bak o, hoca efendi iyi, tamam bu hoca iyi hoca diyor. Eğer yani şeyse, e, hoca kendisinin keyfine uygun konuşmuşsa iyi hoca oluyor. Keyfine uygun konuşmadığı zaman bu hoca yobaz, bu hoca gelici, bu hoca tutucu, bu hoca efendim, müsamahasız, efendim, hoşgörüsüz, katı, filan kökten dinci vesaire diyorlar. Ama ki öyle değil. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bu hali ve müslüm gibi iki şahane hadis kaynağında yer alan Hazreti Aişe anamız radiyallahu teala Anha'nın bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. İbadet konusunda Peygamber Efendimiz'in e, davranışını anlasın diye kardeşlerim. Enne hakaret. Ayşe Sıddık'a Peygamber efendimizin zevci ise gördü ki kenden nebi sallallahu aleyhi sellem yekumu minel leyli hatta kademahu. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı, ayakları şişinceye kadar ayakları rahatsız oluncaya kadar yani ayakta durunca tabii insan üf yoruldum demeye başlar. Yani imtihanda biraz ayakta durduğu zaman çocuk ayağını değiştirmeye başlar filan. Veya sırada bir yere gireceksiniz, çıkacaksınız, stadyumdan bilet alacak, efendim içeri girecek ve futbol maçını seyredecek, ayakta beklemek veya bir efendim yere para ödeyecek veya bankadan efendim parasını çekecek, kuyrukta ayakta durunca şey yapıyor. İnsan bilir yani ayakta fazla durduğu zaman, ah yani ayaklarıma kara sular indiden, ayaklarım ağırdı filan der. Peygamber Efendimiz geceleri, namaz kılma kalkardı hatta kefüre kadar Ayakları şişiye kadar. Ayakların rahat kadar, acıyıncaya kadar, patlayıncaya kadar. ben ona bir keresinde dedim ki diyor Ayşe Sultan validemiz, limetasına haza ya Resulullah. Fakat kul ilekenin ne zaman Yani Allah Teala Hazretleri seni sevmiş, senin gelmiş geçecek. Ee, gelmiş geçmiş, gelecek bütün günahlarını bağışlamış olduğunu Fetih süresinde bildirmiş iken, yani niye böyle yapıyorsun, niye bu kadar yıpratıyorsun kendini, niye ayaklarını kadar, böyle ayaklarını şişecek kadar o efendim o şeyi gidermeye, efendim, ağrıyı gidermeye, rahatlattırma sebep olacak kadar, niye bu kadar ayakta duruyorsun? Sâle efela ekûr ad-denşekûrâ. Çok şükreden bir kul. Niye olmayayım? Madem Allah beni sevmiş, madem allah Teala bana makamı, mahmudu, ihsan eylemiş, niye bu kadar ibadet etmeyeyim? Evet. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tarih kitaplarını ben okurum. Benim dikkatimi çeken çarpıcı şeyler okuyucuların, dinleyicilerin de dikkatini çeker diye hatırımda tutarım. Yani eski insanların hay hayat tarzlarından, yaşam tarzlarından bizim yaşamımız çok farklı, çok rahatlamış durumdayız. Üretimin fazlalığından dolayı Bahtül bol, sıtlık yok, açlık yok. Ama bizim ülkelerde yani Afrika falan hariç. Efendim yiyoruz, içiyoruz. Yani benim bu konuşmalarımın yapıldığı, e, konuşmalarımın dinlendiği yerler böyle. Dünyanın gene fakir yerleri var. O da insanlığın yüz karısı tabii. İnsanlar Hz. Adem'in kardeşi ama kardeşinin aç kalmasına öyle bir şey demiyor. Kendisi bir tarafa tarafta patlayıncaya kadar yiyor. Bu Mekke yi mükerremeden lafı açtığı için önüme geldi gözümün şey yapayım söyleyeyim e, otelde efendim yer ayırtılmış hacılar, ömreciler otele geliyorlar. Efendim açık büfe yemek e, lokantada yani yemek e, tabağı alır istediği yemekler istediği kadar koyar efendim e, götürür masasına kendisi koyar ortada yemekler bol bol duruyor. İstediği kadar yer, doyunca, patlayınca, tıksıncaya kadar yiyebilir. Şimdi benim abim çok tipizdir, bir kere oturdum başlarına bizim eve götüreceğim diye onları almaya gitmiştim, yemek yiyorlarmış. Tabakları sıyırttırıyor, bir zerresini efendim ziyan etmiyor, zaten azalıyor, ölçülü alıyor, bir zerresini ziyan etmiyor. Sonra baktım elindeki tabağı aldı bir yere gidiyor, nereye gidiyorsun abi dedim. Dedi ki falanca arkadaşa bu yemediğini yedirmek için gidiyor. Ona verecek, illa o tabak bitecek yani. Çünkü tabakta bir şey olduğu zaman efendim, masayı toplayanlar o tabağın üstündekileri çöpe sıyırıyorlar, tabağı kenara koyuyorlar yıkanacak diye atılıyor. Şimdi bazı insanlar bu tabakları tepe gibi yığıyor, bir orasından alıyor, bir orasından alıyor, hadi çöpe yani o güzelim etler. O güzelim yemekler, o pahalı pahalı malzemeler Hepsi çöpe gidiyor Bu ne? İnsafsızlık Burada patlayınca kadar yiyor Öbür tarafta biraz aşağıda Yemen'de, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor Afrika'da kırılıyorlar Çeşitli e, mahrumiyetler içindeyken eski insanlar 20. yüzyılın şimdi Biz yaşayan insanları Veya benim çözümü dinleyen kimseler Şimdi rahat içinde Mürekfeh yaşıyorlar Bol bol yiyorlar, içiyorlar efendim e, nimetin kıymetini bilmiyorlar. Çok büyük nimetler var elimizde. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani çok şükredici bir kul niye olmayayım Allah madem beni bu kadar manevi makam makamlığından yükseltmiş, bu kadar e, Habibullah eylemiş, seyidül evveline ve lahirin eylemiş niye ben çok şükredici bir kul olmayayım diye sabahlara kadar ibadet ediyor. Tabi burada ilerici kardeşlerimize de biraz e, şöyle Demin sataştık biraz da şey yapalım İltifat edelim ee, Peygamber Efendimiz sadece namaz mı kılardı Yani namazla mı geçerdi Vakti diyorlar ki İslam insanı uyuşturmuştur efendim, Tasavvuf insanı uyuşturuyor efendim işte böyle miskin ediyor Bir lokma bir hırkaya razı Hayır kesinlikle yalan yanlış Hiç öyle olmamıştır Tarih boyunca da öyle olmamıştır Bütün cihadı yapan Bütün çalışmayı yapanlar Erbabı tasavvuftur Dervişlerdir ama hakları yeniliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz geceleri sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar efendim ibadet ederdi. Arz olmayan namaz yani e, aşkından, şevkinden, muhabbetullah'tan dolayı kılınan namazlı itmeye itmeye kılınan gözünün bebeği namazı bırakamadığı için uykusunu bırakıyor. sabah kadar ibadet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama ömrü yani yaptığı icraat itibariyle dünyanın en hayırlı insanı. Yaptığı işlerin sonuçları itibariyle insanlığa en büyük faydayı sağlamış olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e. en büyük insanlığa en büyük zararı vermiş olan kimseler kimler? Kötü adetler çıkaranlar. Efendim dinam dinamidi bulan, Albert Nobel adam sonradan bakmış dinamitin bomba yapımında kullanıldığını görmüş. Eyvah demiş benim icadım insanlığın tahribine kullanılıyor. Yazık filan pişman olmuş. Pişmanlığından dolayı Nobel mükafatları koymuş filan deniliyor. Yani insanlar bir şeyler yapıyor ama yaptıkları şeye devam edildiği zaman öteki insanlar kar ediyor, zarar mı ediyor? Tüm insanlığı kurtaran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için hayırlı işler yaptık. Peki bu bir manevi bir şey yani iyi bir örnek olmuş insanlar iyi şeyler yapıyorlar ama kendi hayatında da boş durmamış yani dullara bakmış efendim yetimleri göz etmiş efendim hasta ziyaret etmiş sadaka vermiş elindekini e, sabaha çıkartmamış efendim sabah eline geleni akşama bırakmamış dağıtmış efendim e, toplumuyla yiyeceklerini paylaşmış şimdi. Bizim toplumlar düşünün, bizim toplumların yöneticilerini düşünün. Milyarları yutmak için, yani böyle deve ne kadar büyük bir mahluktur. Bir de üstünde semeri hamudu vardır. Deveyi kuyruğundan tutup hamuduyla yutuyor. Yani bir de gözünü toprak doldurasıca. Yani bu kadar payı ne yapacaksın? E, keyif yapacak. Keyifinde, haddi huzuru yok. Uçağa atlayıp, efendim Kongo ormanlarında cumartesi, pazar aslan avlayıp, ondan sonra pazartesi günü işine gelenler var. Bir taraftan millet açlıktan kırılıyor, bir taraftan keyfinden, millet cebindeki paranın tahrikinden, dürtlük ne yapacağını şaşırıyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Yani onun idaresi nasıl, zamane idarecileri nasıl? Efendim bilmem Filipinler diktatörü Margaret Marcus, ne bilmem Marcos, Marcos devrilmiş efendim muazzam bir servet Amerika'da. Yani ne kadar sömürmüş o fakir milleti. Dünyanın en fakir insanları. Yoksul, aç bir ilaç devletin başına geçmiş diktatör sömürmüş, sömürmüş, sömürmüş, sömürmüş. Sömürdüklerini sülük gibi şiştiği şeyleri, fukaranın kanını efendim bankalarda götürmüş, Amerikan bankalarında toplamış, yiyememiş, devrilmiş. Paralar orada duruyor. Bütün, bütün diktatörler böyle. Bu insansızlık nereden geliyor? İmansızlıktan geliyor. Toplumların çektiği, yetiştirdikleri insanları Müslüman yetiştirmemeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi ama toplumu da yönetirdi. Medine Devleti'nin, İslam Devleti'nin bir Elçi kabul eder, elçi gönderirdi. Kanun koyardı, nizam koyardı, çarşı pazarı dolaşırdı. Efendim tartıyı ölçüyü kontrol ederdi. E, topluma faydalı insanlara yararlı bir şekilde ömrünü geçirmişti. Geceleri sabah kadar ibadet ederdi. Yani hem dünyaya hem ahirete hem şahsi sevap kazanmasına hem de toplumun fayda görmesine yarayacak işler yapardır. allah Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı doğru anlamaya muvaffak eylesin. Doğru düzgün anlayıp doğru düzgün uygulamaya efendim muvaffak eylesin. Aziz ve Muhterem kardeşlerim ibadetin zevkini alma, ibadetin zevkinden mahrum kalmamaya çalışın. İbadet etmeye çalışın. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği derdi. Yani gözünüzün bebeği olsun namaz. Namazdan zevk almayı anlayın, öğrenin. Arapça öğrenin, dinimizi öğrenin. İbadetin zevkine varın. Geceleri efendim gözyaşları içinde, secdeler içinde Allah'a ibadet edin. Gündüzleri de insanların hizmetine koşun. Efendim tabii sen kendi kendine diyebilirsin ki ben böyle yapıyorum. Kendimi şahsen ibadet ediyorum. Gündüzde çalışıyorum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için. Doğru, güzel. Bir bu iş var. İnsanın yani iyi bir insan olması. Bir de toplumu düzeltmesi, topluma faydalı olması var. Yani toplumda birisi yanlış bir iş yapıyorsa bir de onu engellemek lazım. Mesela bir gemiye binmişsiniz. Birisi geminin altını deliyor. Deldetmezsiniz. Çünkü gemi batar. Gemi batınca hepiniz zarar görürsünüz. Devlet gemisinde Efendim vatana da kimsenin delmeye, bölmeye, parçalamaya, yıkma hakkı olmadığı için toplumsal görevler de var. Onları da güzel yapmak lazım. Olsa şuursuz olmamak lazım. Yani sabahtan akşama işinin peşinde tarlada, sabanının efendim arkasında, öküzüm peşinde ömür geçirmemek lazım. Toplumda zararlı insanların zararı yapmaması için de çalışmak lazım. Topluma yararlı işler yapmada çalışmak lazım. Mevlasıyla da baş başa kaldığı zaman göz yaşları içinde ibadetini, de aşk ile, şevk ile yapmak lazım. Bunları bilmiyorsa insan gelsin buralarda görsün. Beğenmediği efendim insanların, pis Arap dedikleri insanların ne kadar ihlasla güzel ibadetler ettiklerini veyahut dünyanın her yerinden gelen ikhlaslı, imanlı, mübarek insanların nasıl Cenab-ı Mevla'ya aşk ile, şevk ile Güzel kulluklar yaptıklarını görsünler. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hak, hak olarak görmeyi, onu işlemeyi nasip eylesin. Batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Kulluğunu yani her yönde hayatı sürüşte ona itaat ederek, ibadet ederek yaşamayı e, nasip eylesin. Kulluğunda aykırı işler yaptırmasın, Efendim, isyan ettirmesin, nefse şeytana kul etmesin, dünyaya esir eylemesin. Ahirete unutturmasın, rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatin.